Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hucurat Suresinin ikinci ayeti kerimesindeyiz. Bu ayeti kerime de Müslümanların Peygamber Efendimizle olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken daha hususi bir konuyu dile getiriyor. Bir önceki ayeti kerime de e, gerek yürüyüşte, gerek sözde peygamberin önüne geçmemek söylenirken hatırlayacaksınız Elmalı'da da işaret etmişti. ikinci ayet o konunun adeta bir detayı olmak üzere buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu La tarfa'u asvatekum fevpesavkin nebi Sesinizi ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinden daha yüksek yapmayın. Detayları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peygamber'e nasıl davranılacak? Bazıları diyor ki, biz keşke peygamber döneminde yaratılsaydık. <gülüyor> arkadaşlar kim bilir biz hangi gruptan olacaktık o dönemde yaratılsaydık yani. Allah Teala bizi hazır soyu sopu Müslüman, içimizde sonradan Müslüman olan var mı bilmiyorum bazen çıkıyor soyun sopu Müslüman hep böyle kulağından tutulmuş, elinden tutulmuş, kıbleye yöneltilmiş, imana yöneltilmiş, daha küçücükken iman öğretilmiş, Allah peygamber öğretilmiş, yarattığı halde, bizi böyle yarattığı halde durumumuza bakın arkadaşlar. Biz bir de müşrik bir ana babadan, peygamber döneminde, yani o müşrik ailelerden birinden gelseydik, Belki de biz arkadaşlar, ya Muhammed senin etrafında hep alt tabaka var, biz gelip senin yanında oturamayız e, diyenlerden olacaktık belki de. Bilmiyoruz ki. Belki de bu böyle bu zayıf, sizi tenzih ederim ben kendim için söylüyorum. Bu zayıf, bu cılız, bu böyle işte ne bileyim yani kendi başının derdine çok düşen karakter nedeniyle Allah korusun belki de münafık olacaktık Medine'de. de. Bilmiyoruz yani. Sahabenin arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'e yakın olan o sahabenin neyle o yakınlığı kazandıklarını sahabenin hayatını ancak okuyarak öğrenebiliriz, öğrenebiliriz anlayabiliriz. Yeri geldikçe söylüyorum, geçen de baktım 50 sahabe demişim. 50 olmasın hadi arkadaşlar, 20 kişiyi tanıyın. Sahabeden ilk önde gelen 20 tanesinin biyografilerini şöyle A'dan Z'ye bir öğrenin bakalım neler yapmışlar. Neler yapmışlar? Bunlar bizim hakiki öncülerimizdir arkadaşlar. Hakiki rol modellerimizdir. Kur'an'la tescillidir onların rol modelliği. Kur'an'la tescillidir. Başta peygamberler, sonra da sahabe. E, dolayısıyla bizim, yani hızlı yol almak istiyorsanız, geri kalan ömrünüz ne kadar var mı bilen arkadaşlar? Yani geri kalan ömrünüzde, Biraz daha açıkları kapatmak, hele benim yaş grubum şu karnedeki kırmızılarla dolu o eksileri biraz artılara çevirmek bunu da böyle çok gecikmeden yapmak istiyorsak işte onların hayatlarını öğrenip onları kendimize model almamız lazım. Ama burada da parantez açıyorum şimdi akıl devreye girdi arkadaşlar burada da kopyala yapıştır yapamazsınız yaparsanız delirirsiniz. Baş edemezsiniz, bu hayata uyumsuz olursunuz, hayatın dışında kalırsınız. Onu kendi hayatınıza ve kendi şartlarınıza uyarlamanız lazım. İşte tasavvuf terbiyesi bunu yapıyordu arkadaşlar. Tasavvuf terbiyesi tekkelerde bunu yapıyordu e, mürşitler. Yani herkesin durumuna göre onu bir noktadan alıp bir noktaya yükseltirken dengesini bozmadan, ee, yuvasını dağıtmadan, şartlarını tepe taklak etmeden hayatını, gücünün yetirebileceği, gücünün yetebileceği kadarıyla destek olarak, rehberlik ederek onu o tekamül sürecinde ilerletmeye çalışıyordu. Şimdi biz arkadaşlar böyle serserimayın gibi dolaşıyoruz. Herkesin kendi gücü var sadece. Şimdi bana çıkışta soracaksınız, hocam hangi talikata girelim diye bilmiyorum arkadaşlar. Öyle sorular sormayın. Ama istifade edin her kesten istifade edin Bakın benim kendim için seçtiğim bu yol, yol budur yaşımda bayağı ilerledi. hiç pişman olmadım arkadaşlar o yüzden de benim hakkında bir türlü karar veremiyor insanlar olsun veremesin önemli değil acaba diyorlar hangi tarikatten? öbürleri diyor ki yok o talikat düşmanı öbürleri diyor ki sen işte falan kişinin kitabını tavsiye etmişsin o kişi şöyle böyle işte gavurlardan bahsediyorsun falan diyorlar arkadaşlar bu ee, kendimi müdafaa etmek için söylemiyorum, yapmamız gereken en son iştir. Hatta hiç yapmamamız gerekir. Ee, az önce ne dedik? Allah temize çıkarırsa bir insan temize çıkar arkadaşlar. İnsan kendini temize çıkaramaz. İnsan kendi gücüyle kendini temiz tutamaz yani. Ee, onu Allah'a havale ediyoruz. Ee, ama benim tavsiyem arkadaşlar bu konuda herkesten istifade edin. Komşu teyzeden de öğreneceğiniz bir şey var. Köydeki Ahmet dayıdan da öğreneceğimiz bir şey var. Bir mürşidi kamilin hatıratından da öğreneceğimiz bir şey var. Bir arkadaşımızın okuduğu bir kitabı bize anlatırken ondan onun cümlelerinden de öğreneceğimiz bir şey var. Çevrenizde sizi besleyecek kaynakları artırmaya bakın arkadaşlar. Artırmaya bakın. Gelelim ayete. Ayet ya eyüelladine amenu diye başladı. Nida yeni geçmişken, elmalı söylüyor şimdi. Nida daha yeni geçti. Yani bir önceki ayette ya eyüelladine amenu demişti. Tekrar gelmesi, iadesi, yani tekrar ya eyüelladine amenu diye başlaması, burada anlatılan konunun da aynı itina ile dinlenmesinin lüzumunu tembih etmek içindir. Yani ey iman edenler, orada söylemiştik, böyle başlaması konunun ehemmiyetini gösteriyor demiştik. Peki konu devam ediyor daha, bir cümle söyledi, ikinci cümlede tekrar ey iman edenler diye başlaması. Şimdi söyleyeceğimiz şey de aynı şekilde önemi haizdir. Evvelkinde, yani birinci ayette, nefsik kavil ve fiilde ileri gitmek yolunduğu gibi, yani söz ve davranış olarak peygamberin önüne geçmek yasaklandığı gibi, bunda da kavlin keyfiyetinde, yani o sözün söyleniş biçiminde, ses tonunda, bununla ilgili ayet var arkadaşlar, bak. Kavlin keyfiyetinde, yani söyleyişte aşırı gitmek nehli olmuyor, yasaklanıyor. Şöyle ki, la تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يۜ Seslerinizi peygamberin sesi fevkinde kaldırmayın. Yani seslerinizi peygamberin sesinin vardığı hadden ileri geçirmeyin. Peygamber o anda orada hangi ses tonuyla konuşuyorsa veya seninle konuşurken hangi ses tonuyla konuşuyorsa sen en fazla o ses tonuyla konuşabilirsin. O ses tonunun üzerine çıkamazsın. Bunu biz aslında biliriz arkadaşlar. Biliriz yani bu. Mesela annenize bağırabilir misiniz? Size bir şey söylüyor. Ama anne yani sen de şimdi falan deyip böyle sesini yükselterek bir giriş yapabilir misin? Yapamazsın. Peygamber'e hiç yapamazsın. Anlaşılmıştır değil mi? Çok anlaşılmaz değil. Yani seslerinizi peygamberin sesinin vardığı hadden ileri geçirmeyin. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ Ve o da söz söylerken birbirinize bağırdığınız gibi iri sesle söylemeyin. Yani onunla akranınız gibi de konuşmayın. Seslenirken, çağırırken. Efendim çünkü bir olay olmuş şimdi birazdan onu anlatacak. Yani evvelkisi ileri gitmeyi nehyediyor, bu cümlede müsavatı nehyediyor. Yani la tarfa u tekum cümlesi sesinizi peygamberin sesinden daha yüksek yapmayın diyor. Burada da kecehri ba'dikum ba'dan, birbirinizle konuşur gibi onunla konuşmayın diyor. Rivayet olunur ki bu ayet nazil olunca Hazreti Ebubekir radıyallahu an ya Resulallah, vallahi ben bundan sonra Allah'a kavuşuncaya kadar sana gizli veya gizli gibi konuşurum dedi. Yani fısıldayarak. Olur ya sesim senden daha çok çıkar. Hazreti Ömer radıyallahu anh da, şimdi e, onu söyleyeyim neyse, Peygamber'e öyle yavaş konuşur olmuştu ki istifhan buyurmayınca işittirmezdi. Yani ne dedin demek gerekirdi. Hazreti Ömer'in sözünün anlaşılması için. Şimdi arkadaşlar Cenab-ı Hak tabi hikmeti sonsuz. Biz e, ben yani onu söyledim daha önce tefsir ilminin karşısında avamdan biriyim. Bir yorum yapamam. Buraya bir şey ekleyemem. Ama kendi anlayışım nispetinde anlamaya çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar Cenab-ı Hak böyle buyurmakla peygamberle sahabe arasındaki ilişkiye nasıl bir düzen getiriyor? Yani sesinden daha yüksek konuşamazsın. Uzaktan yüksek sesle bağıramazsın. Önünden yürüyemezsin. O bir söz söyledikten sonra sen onun üzerine aykırı bir söz söyleyemezsin. Peki, düşünün yani. Düşünün arkadaşlar. Ve bugün peygamberler, peygamberimiz hakkında konuşulanlara bir bakın. Onu bir tarafa bırakalım. Ehli uğraşıyor o işlerle. <gülüyor> Yani nasıl bir, mesela böyle davrandığınızı düşünün peygamberimize. Yani peygamberimiz var veya işte biri var, ona böyle davranıyorsunuz. Bir süre sonra onunla aranızdaki ilişki, onun ağzından bir söz çıktığında, bir, şey, bir konuda bir emir, bir yönlendirme olduğunda nasıl yaparsınız? Nasıl davranırsınız? Yani eğitiyor Cenab-ı Hak bizi arkadaşlar. Acizane kanaatim bu... Hocalar için de geçerlidir. Ama ben değil, ben vaaz veren hocayım. Yani sizi, sizi çocuğunuzu eğiten hocalar, öğretmenler için de geçerlidir. Nereden nereye geldik arkadaşlar? Nereden nereye geldik? Öğrenci hocaya diyor ki, sen benim paramla burada çalışırsın. Ve bu e, Cimer'e velilerin yazdığı şikayetleri okuyor musunuz arkadaşlar? Bazen çıkıyor dijital dünyada, oradan görüyorum. Aman Allah'ım ya Rabbi, yani veli öğretmenle savaş halinde, veli öğretmenle savaş halinde. Onun için bir öğretmeni beğenmeyebilirsiniz, yaptığı işi siz e, doğru bulmayabilirsiniz yani öğretmenliğini. Çocuğunuzu oradan alırsınız arkadaşlar. O öğretmeni çocukların nazarında küçük düşüremezsiniz. Hatta eğer siz akıllı bir anne babaysanız arkadaşlar çocuğunuz öğretmeni hakkında bir şikayette bulunduğunda haklı bile olsa konu yani öyle anlatıyor ki haklı ben bunu öğretmeninle konuşacağım acaba nasıl bir gerekçe vardı da böyle davrandım mutlaka bir açıklaması vardır ee, öğretmen e, akıllıdır yani böyle bir şey yapmaz demek yani çocuğunuzu o öğretmenden soğutmamak çok önemlidir şimdi pek anlatmadığım e, bazı hatıralarım var arkadaşlar onları pek anlatmıyorum çünkü e, ölmüş insanlar hakkında işte veya da büyüklerimiz hakkında bir suizanla sebep olmamak için kimsenin aklına bir şey getirmemek için arkadaşlar insan bazen hocanın bir davranışıyla imtihan olur bakalım bu ilmi öğrenmekte samimi mi misin samimi misin? ama çok tekrarlanıyorsa bu davranış demek ki o hoca sana göre değil herkese göre hoca var arkadaşlar herkesin aradığı bir hoca tipi var ve herkese göre de hoca var. Allah'a çok şükür bulabilirsiniz. Ee, bazen hoca böyle normalde yapmayacağı bir şey yapar. Yani kalbinizi kırar, sert konuşur, bir şey söyler, üzülürsünüz. Hoca için hiç üzülünecek bir şey değildir. Sen hassassındır o konuda. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben bu düşünceye sonuna kadar... E, imzamı atıyorum ama Allah gene de imtihan etmesin. Bir olay sizi üzüyorsa olaydan dolayı değildir. Sizin o olayı yorumlama biçiminizden dolayıdır. Çünkü diyor stovacılar, çok güzeldir bu, dünya sizi üzmek için uğraşmaz. Dünyanın sizinle bir meselesi yoktur diyor. Dünya, dünya seninle uğraşmaz. Hayat böyle bir şeydir. Evlilik böyle bir şeydir. Çocuk büyütmek böyle bir şeydir. Kusacak, ateşi çıkacak, uyumayacak, işte ne bileyim yapışacak. Yani bazen böyledir yani. Böyle bir şeydir. Bu sana kasten yapılmış bir kötülük değildir. Sen onu kendine kasten yapılmış bir şey zannediyorsan o seni algılamanla ilgili bir problemdir. Bunun ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar terapi süreçlerini bilirseniz anlarsınız. Çünkü siz bir terapiste gittiğinizde niye gidersiniz? Diğer insanlar yüzünden genellikle. Yani size yapılanlar yüzünden gerek geçmişte gerek şimdi. Gidersiniz terapist size şunu söyler mi? Getir o kişiyi bir dahaki seansa düzeltelim. Sana bunu nasıl yapıyor? Der mi arkadaşlar. Hayır. Ne yapmaya çalışır terapist? Senin olaya bakışını değiştirmek demeyeyim de tavsiye etmek, düzeltmek daha az zarar görecek şekilde o olaydan Efendim çıkabiliyor. Yani seninle uğraşır, seninle uğraşır. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu böyle imtihanlarda olduk yani. E, hoca bazen o gün yorgundur, sinirlidir, kendisinin de hassas olduğu bir mevzudur. Her neyse yani, biraz sert konuşabilir e, veya hocanın tarzıdır o sana çok sert gelmiştir. Bana hem Hocalar tarafından yapıldı hem de benim de böyle davrandığım durumlar oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, baktım o kişi kırılmış ama ben hatırlamıyorum bile olayı. Yani ona yönelik değil, kasti değil. İşte biraz böyle fevri konuşmuşuz yani. Bir cümle söylemişiz, kırılmış. Böyle olaylar olabiliyor arkadaşlar. İşte bunlar nedir? Bizim imtihanımızdır. Bakalım buradan sen nefsin mi önemli? Yoksa aldığın fayda, buradan faydalandığın, öğrendiğin ilim o mu önemli diye imtihan oluruz arkadaşlar. Her hususta bu böyledir. Evet, e, ayetin sonunda ne diyor? Şimdi seslerinizi alçaltın, birbirinize seslenir gibi de seslenmeyin. En تَحْبَبَا اَعْمَالُكُمْ Amelleriniz boşa gider. Yani böyle davranırsanız, Peygamber'e sesinizi yükseltirseniz, onun önüne geçerseniz neyse, amelleriniz boşa gider. Ve entüm la teşhurun hiç anlamazsınız. Yani hiç anlamazsınız, amelleriniz boşa gider. Şimdi ne diyor bakın. Peygamber'e hürmetsizliğe ve ezaya baiz olabilen şeyler küfre varabilir Küfür ise ameli hapt eder, boşa giderir. İşte Maide suresi 5. ayeti delil gösteriyor. Yani bir insanın, arkadaşlar, iyi amelleri ne zaman boşa gider? Küfre girdiği zaman. Yani kafirlerin kıyamet günündeki amelleri boşa gider. Kıyamet günde bir bakacaklar ki dünyada yaptıkları iyiliklerden hiç faydalanamayacaklar boşa gitmiş çünkü ahireti inkar ettikleri için e şimdi burada ey iman edenler dedin iman edenlerin niye ameli boşa gidiyor anladık mı nüansı arkadaşlar çünkü diyor peygambere bu şekilde bağırıp çağırmak sesini yükseltmek önüne geçmek onu böyle kanka gibi ona davranmak diyor seni küfre kadar götürebilir zımnen bu var yani seni peygamberi inkara kadar götürebilir Burada ve entum la teşurun kaydıyla şuurun nefi yani şuursuzca böyle bir bakarsınız ki amelleriniz boşa gitmiş. Şuurun nefinden şu anlaşılır ki bu nehyolunan ref ve cehirden murat. Yani burada ne yasaklandı? Sesi yükseltmek ve peygamberle peygamberi herhangi birimize seslenir gibi seslenmek. Bundan Murat, yalnız istihfaf ve saygısızlık kastıyla olanlar değildir. Çünkü ve entümlâ orunda ne var? Farkına varmazsın, bir bakarsın amellerin boşa gitmiş. Yani yasaklanan bile bile yapılması değil sadece, bilmeyerek yapılması da yasaklanıyor. Bilmeyerek yapılması da yasaklanıyor. Anlaşıldı mı? Çünkü o müminlerden suduru melhiuz olmayan salih küfürdür. Yani e, bilerek peygambere böyle davranmak müminlerin asla yapmayacağı bir şeydir. Dolayısıyla ey iman edenler böyle yapmayın bilmeyerek, çünkü müminler zaten bunu ancak bilmeyerek yapar. Ya, anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bilmeyerek yapabileceğimiz bir şeyden Cenab-ı Hak bizi sakındırıyor. Peygambere saygısızlık etmek ona ona e, hürmetsizlik etmek. E, ten sakındırıyor Peki ne yapacağım o zaman yani bilmeyerek yaptıklarımızdan sorumlu değildik Hani o zaman en baştan tedbirini al Bil ki yani bilmeyerek de yapsan peygambere sesi yükselttin mi? Efendim ona böyle kanka gibi davrandın mı, herhangi birinize davranır gibi, önüne geçtin mi, sözünün üstüne söz söyledin mi, bil ki amellerin boşa gidecek, bu seni küfre götürecek. Onun için en baştan tedbirini al da, yani en baştan kendine ayar ver de bunu bilmeyerek de olsa yapmayacak şekilde kendini terbiye et. Anlaşıldı inşallah arkadaşlar. Bazı fiiller vardır ki küfür kastıyla yapılmasalar bile küfür tehlikesine haiz olurlar. Peygamber'e eza bu kabildendir. Buhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmişlerdir ki bu ayet nazil olunca, işte bahsettiğim sahabe buymuş bakın, Sabit bin Kays radıyallahu anh evinde oturmuş, ben ehli nardanım. Ben cehennemliyim diyerek kendini hapsetmişti. Bir daha gitmiyor peygamberin meclisine bu ayet nazil olunca. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saat bin Muaz'a Ya Eba Amr, sabit ne halde, rahatsız mı diye sordu. Gelmeyenleri fark etmek peygamber sünnetidir arkadaşlar. Aranızda böyle gruplarınız varsa, birisi iki üç gün gelmediyse onu aramamız gerekir sormamız gerekir. Saat o benim komşumdur. Rahatsızlığını bilmiyorum dedi. Duymadım hasta olduğunu dedi ve gitti sordu. Sabit dedi ki bu ayet indirildi. Halbuki bilirsiniz ben sizin en yüksek sesliniz. Yani sesim çok kaba, çok gür. Demek ki ben ehli nardanım dedi. Saat bunu peygambere söyledi. Resulullah, hayır o ehli cennettir buyurdu. Diğer bir rivayette de Resulullah haber gönderip getirdi, Sual buyurdu. Ya Resulallah dedi, Allah Teala sana bu ayeti indirdi. Benim ise sesim kuvvetli, korkarım ki amelim hapt ola. Amelim boşa gider yani. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hayır sen hayır ile yaşayacak ve hayır ile öleceksin. Taberani ve hakimin rivayetlerine göre Resulullah ona razı olmaz mısın hamiden yaşayasın, şehiden katlolasın ve cennete giresin buyurdu. Yani e, gelecekten haber veriyor Peygamberimiz. Hamiden yaşayacaksın yani hep hamd mertebesinde. Şehiden katlolunacaksın yani şehit olarak öleceksin ve cennete gireceksin. O da razıyım dedi ve artık sesimi peygamberin sesinden üstün kaldırmam." dedi. Yani demek ki böyle bir ses probleminiz varsa, ayarlama problemi, bazen olabilir bazı insanlar, bazı yöre halkları çok yüksek sesli tonla konuşuyorlar. Ben ilk duyduğum zamanlar kavga ediyorlar zannetmiştim, artık alıştım yani. Ee, yüksek sesle konuşuyorsundur, ee, alışkanlığındır, hiçbir kötü niyetin yoktur, olmaz yani o çare uzaklaşmak değil. Kendini terbiye edeceksin arkadaşım. Kendini terbiye edeceksin. Yani benim sesim yüksek, en iyisi ben gitmeyeyim, neme lazım, peygamberin yanına gitmeyeyim. Efendim orada yüksek sesle konuşup kendimi tehlikeye atmayayım diyemezsin. Sesini eğiteceksin. Şimdi şu var arkadaşlar, yüksek sesle konuşmak hele böyle kalabalığın içinde zaten adab-ı muaşerete aykırıdır. Mesela otobüste gidiyor, belediye otobüsünde, işte metroda. Telefon geliyor arkadaşlar, bütün kabin o konuşmayı dinliyor. Böyle olamaz. Kulaklarımızda da bir problem var galiba. Çünkü ben bakıyorum arkadaşlar, bu gavurları övmekten hiç hoşlanmıyorum ama o kadar alçak sesle konuşuyorlar ki nasıl duyuyorlar birbirlerini hayretteyim arkadaşlar. Biz bir restorana girsek, kalabalık olsa ortam, orada bir umultu olur. Orada bir restorana giriyorsun, neredeyse herkesin nefes alışını, çatal bıçak sesini duyacaksın yani. Demek ki eğitilebiliyor insan. Eğitilebiliyor. Ee, biz ses tonumuzu konuşmayı öğrenirken öğreniyoruz diye düşünüyorum. Tam emin değilim, bunu bir kitabı bilgi olarak söylemiyorum. Kendi düşüncem, yanlışsam lütfen düzeltin bildiğiniz bir şey varsa... Bağırılan çocuklar bağırarak konuşuyor. Yani çocuğa bağırırsanız o da bağırarak konuşmayı öğreniyor. Daha sakin ses tonuyla konuşmak arkadaşlar öğrenilen bir şey yaygınlaşır. Yani siz diyelim bugüne kadar bağırarak konuşuyordunuz. Gayret edin sesinizi indirin ses tonunuzu. Bir süre sonra çevrenizdekiler de daha alçak sesle konuşmaya başlıyorlar. Hatta arkadaşlar bir topluluğa, bir topluluğa kendinizi kabul ettirmekle ilgili böyle tavsiyeler vardır. İşte şöyle girin, şöyle oturun, şöyle konuşun falan diye. O tavsiyelerden birisi de arkadaşlar alçak sesle konuşmanızdır. Herkes sizi dinlemek için kulak kabartsın. Siz sesinizi ulaştırmak için bağırmayın. Çünkü sesini ulaştırmak için kim bağırır arkadaşlar? Zayıf olan, alt konumda olan. Kendini duyurmak için parçalar. Ee, sen zaten konumun, mevkiin yukarıdaysa zaten senin ağzından ne çıkacak diye bakmaları lazım insanların yani. Ee, dolayısıyla e, sessiz konuşmak zayıflık değildir, zavallılık değildir. Tam tersidir, tam tersidir. Kim bağırır arkadaşlar? Aciz olan, altta kalmış olan. Yani insan ne zaman bağırır? Canı çıkarken, altta kalınca, başına bir şey gelince bağırır. İşte o insan hep o pozisyonda yaşıyor. Hep o seviyede yaşıyor demektir. Bu e, sakin konuşmaya da çok hayranım. Benim, benim de biraz ihtiyacım var. E, çok hayranım. Böyle sesini yükseltmeden... Her işini gören böyle bir, kimseyi rahatsız etmeden çocuğuyla da konuşuyor, telefonla da konuşuyor. Hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Bu müthiş bir seviye yani adabı ı muaşerette bana göre. <gülüyor> Bundan sonra arkadaşlar terhip geldi. Yani bu anlatılanlar terhiptir. Ve terhib ve terhip iki Osmanlıca tabir, tabii Arapçadan geliyor. Terhip korkutma demek, terhib de rağbet ettirme, teşvik etme demek, regaib de oradan geliyor. E, ve hadisler genelde ve terhib ve terhip diye ikiye ayrılır ayetler öyle. Hatta et ve terhib ve terhip diye hadis kitapları var. Yani e, iyi amellere teşvik eden, yanlışlardan ve kötülüklerden de sakındıran, kitaplar var. Şimdi işte buraya kadar ne geldi? Terhip. Yani Cenab-ı Hak Müslümanları korkuttu. Bunu yaparsanız ameliniz boşa gider dedi. Sonra imtisale tergîb için buyruluyor ki, sonra bir örnek veriliyor ve o örnek gibi olun diye teşvik etmek üzere şöyle buyruluyor 3. ayette. İnnelledîne yuguddûne sıfatuhum 'inda rasûlillâh o kimseler ki Resulullah'ın yanında seslerini kısarlar. Nehy-i muhalefetten sakınarak ve edebe riayet ederek seslerini indirir, pes ten alırlar. Yani pes sonda konuşurlar. Ulai kennezi nem ta'anallahu kulubuhum li'takva. Şüphesiz onlar o kimselerdir ki allah Teala onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Yani takva imtihanından geçtiler diyor. Peygamberin yanında sesini kısanlar takva imtihanından geçtiler. Sure-i Fetih'te geçtiği üzere onlara kelime-i takvayı ilzam buyurup türlü mihnetlerle tecrübe sahasında takvayı alıştırmış, takvalarını bir tecrübe meydana çıkartmıştır Cenab-ı Lehum mağfiratun ve ecrün azîm, onlara bir bağışlanma ve çok büyük bir mükafat vardır. Arkadaşlar biz mesela düşünün, biz şimdi peygamberin huzuruna hani fiziksel olarak nerede gidebiliyoruz? Ravza ziyaretinde. Ravza ziyaretinde arkadaşlar zılgıp getirerek koşanlar. Bağıra çağıra birbirini, Allah'tan şimdi onu randevuya bağladılar. Herkes pek şikayetçi. Ben pek beğendim arkadaşlar. Son durumu bilmiyorum. Biraz da bir öğrenilmesi gerekiyor nasıl randevu alınacak falan. Efendim gayet güzel, gay yani çok da her zaman gidemiyorum, gördüğüm kadarıyla çok daha insaniydi. Yoksa efendim oradan ezilerek çıkanlar, arkadaşlar eşarbını kaybeden kalabalıkta <gülüyor> kafasından eşarp gidenler, yani bağırıp çağıranlar en çok sesli yer peygamberin huzuruydu yani. O yeşil halılar, işte kim benim minberimle beytimin arasında namaz kılarsa cennette kılmıştır. Orası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor Peygamberimiz. Oraya girebilmek için böyle tam tersi yani tam Resulullah'ın huzuruna gelmişsin. Sesini kısman lazım. Tam tersi yapılıyordu. Dördüncü ayet. İnnen ledîne ne min verâ il hucurat. Sana hücrelerin gerisinden bağıranlar, şimdi olumsuz örnek, olumlu örneği verdi üçüncü ayette, kim sesini kısmayı başarırsa, işte onlar takva imtihanını geçmiştir, onlara mağfiret vardır, büyük bir mükafat vardır, peki bağıranlar, اِنَّا لَذ۪ينَ kemin ve وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ Sana odalarının, Peygamberin odalarının hücre deniyor her birine. Hücre oda demek zaten. Gerisinden bağıranlar, arkasından veya önünden çağıranlar. Peygamberimizle görüşmeye gelmişler arkadaşlar. Birazdan onların isimleri sayılacak bir kabile. Tam öğle sıcağı vaktiymiş geldiklerinde uzaktan gelmişler. Ee, öğle sıcağı biliyorsunuz Araplarda, mesela şeyde de öyledir, ee, ben İspanya'ya falan gitmedim ama Yunanistan'da arkadaşlar belli bir saatler var, 12 ile 2 galiba ya da 1 ile 3, tam öğle saati elektrik sübürgesini çalıştıramazsın, blender çalıştıramazsın, evinde ses yapan alet bile kullanamaz. Çünkü istirahat vaktidir. Bu işte peygamber efendimizin de zaten kaynule uykusuna uyuması çok kuvvetli sünnetidir. O saat istirahat vaktidir. Peygamberimiz evinde. Bunlar da gelmişler, heyecanlılar biraz benim gibi. Efendim bir an önce peygamberle görüşmek istiyorlar. Yani onun çıkmasını bekleyemiyorlar. Odanın dışından ya Muhammed işte geldik hadi gel dışarı görüşelim, görüşeceğiz falan diye böyle peygamber efendimize sesleniyorlar. Şimdi hucurat ifadesi de bu surenin adı olduğu için hücreler demek, odalar demek onu anlatıyor. Hücre etrafı çevrilerek içine girilmekten men olunan arz kıtasıdır. Yani yeryüzünden bir parça etrafı çevrilmiş içine gir içine izinsiz giremez. Hocurat'tan Murat Rasulullah'ın hane-i odalarıdır ki her biri zevcelerinden birine ait olmak üzere dokuz odaydı. Alüsi şöyle kaydeder. İbn-i Sa'd'ın atay Horasani'den tahricine göre hurma dallarından ahşap idi odaları. Ve kapılarının üzerinde siyah kıldan çullar vardı. Yani kapı yok arkadaşlar. Siyah keçe, böyle e, keçi tüyünden çullar asılmış kapılara. E, çadır kapısı gibi düşünün. Buhari edepte ve İbn-i Ebit Dünya ve Beyhaki'yi Davud bin Kays'tan şöyle tahric etmişlerdir ki, Hucurat'ı gördüm. Davut bin Kays diyor, Peygamberin odalarını gördüm. Ceredi Nahil'den yapılmış, e, e, hurmanın yongası demek, yani hurma ağacından kereste üretilmiş O kerestelerden yapılmış olup, haricinden kılçullarla çullarla örtülmüş idi. Hücrenin kapısından, beytin kapısına kadar beytin arzını 6 yahut 7 zira zannederim. Ölçü veriyor. Peygamberin evinin genişliğini de buradan çıkarabilirsiniz. O koridoru 6 ya da 7 zira, odaların koridoru yani ana kapıya kadar. Zira da bir e, ortalamasını söyleyeceğim. Dirseğin ucundan orta parmağın ucuna kadar olan ölçü, tabii herkesin kolunun uzunluğuna göre değişiyor, ortalama 65 santim. Yani bir zira ortalama 65 santim. Ve iç beyti, yani evin içi 10 zira tahmin ediyorum. İrtifa'ı da 7 ila 8 arası sanırım demiştir. Hasan-ı Basri'den tahric etmişlerdir ki, bu ölçüler aklımızda kalmaz ama şu rivayet çok güzel. Hz. Osman'ın hilafetinde Ezvacit peygamberinin evlerine girerdim diyor Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri sahabeden değildir, tabiundandır. Tavanlarına elimle yetişirdim diyor. Yani biraz böyle kalktığında tavana yetişebilecek kadar. Abdülmelik'in oğlu Velid zamanında onun emriyle Resulullah'ın mescidine ilhak edildi peygamberin odaları. Ve bundan dolayı insanlar ağladı ve Said, o gün sahip bin Müseyyip şöyle dedi, o da tabiundan. Vallahi arzu ederdim ki ala haliha bırakılsalar, yani peygamberin odalarına hiç dokunulmasaydı, olduğu gibi kalsaydılar da Medine ahalisinden bir takım kimseler neşve yap olsalar, yani Peygamber'in sağlığında o odalarda görenler, peygamberin evine girip tekrar o, zevki, o neşeyi yaşasalar ve ehli afak yani Medine dışından olanlar da gelip Resulullah'ın hayatında neyle iktifa buyurduğunu görseler de rüh ders alsalardı. Yani peygamber nasıl yaşamış, evi ne kadarmış, içindeki eşyalar ne kadarmış, onlar olduğu gibi bırakılsaydı da insanlar gelip görselerdi peygamberlerinin nasıl yaşadığını. E, şimdi zannediyorlar ki o böyle kayan kubbeler falan, peygamber hani <gülüyor> o yıldızlar o şatafat, peygamber öyle yaşadı e, zannediyorlar insanlar. E, Ehl-i in çoğu bu bağıranları, şimdi oraya geçtik, hücreler hakkında bilgi verildi, bağıranlar kimler? Beni temimden olmak üzere zikretmişlerdir. Şöyle ki diyor, arkadaşlar burada kalalım, o şöyle ki, bir sonraki derste olsun inşallah. yardım Allah nasip edersin. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak peygamberin huzurunda gibi yaşamayı en azından hayatımızın bir kısmında, en azından sokaktayken <gülüyor> öyle yaşamayı nasip etsin.